Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Ee, elindeki kitap nedir? Hiçbir fikrim yok ve gizli gizli okuyorsun. Evet gizli gizli okuyorum. Çocukken bir köşeye çekilip gizli gizli okuduğum kitapların hissini veriyor bana bu kitap. Neden olduğunu birazdan anlatacağım. Adı Korkunç Gerçek. Ali Sparks yazdı. Ee, Karunbe'den. Karetta Çocuk'tan çıktı. Ee, Karunbe Karetta çocuğun alt markası. Evet. Tamam. Karunbe e, kitapları diye Hı -hı. geçiyor bu daha önce Gölge Kapan ha, serisi evet. hakkında yazmıştım. Aynı yazarın bir diğer kitabı. Bu bir seri kitap değil ama tek roman. Çeviren de Serkan Göktaş. Kitap neden benim çocukluğumu hatırlatıyor? Çünkü e, gizli yediler fücian beşleri herhalde. Tabii, bir, yani, yani bizim yaşıtımız bir sürü insan biliyordur. O kadar kötü çevrildiği ve basıldığı halde o yıllarda böyle eksik bölüm falan var. Evet, bildiğim kadarıyla. Değiştirilir, evet. değiştirilir, bölümler garip, kırpılır. Evet. Yine de evet, yani bizi alırdı yani. Nesini severdim peki? Ee, ya bir kere e, yapmak isteyebileceğim her şeyi yapan da onlar. Mesela işte gidip kamp yapıyorlar yani. Tek başlarına kalıyor. Evet, kampa giderken malzeme listesi. El fenerini unutma falan. Yani şimdi. Sandwich Çok cazip yaparlar. bir şey. Tabii ki yani acayip keyifli bir şey. Ee, bu kitapta da Enblit'in e, zamanında yaşamış çocuklar günümüze geliyor. Ha. Evet e, kitabın teşekkür kısmında. Ee, Alice Sparks bir sürü insana teşekkür etmiş en sonunda da ha sana da çok çok teşekkürler enit demiş. Böyle ee, bir göndermesi de var. Ee, hikayemiz 2009 yılında pardon 2007 yılında Londra'da geçiyor. Ee, i̇ki tane kardeş var. Ee, Dayıları ile birlikte kalıyorlar anne babaları e, sihirbaz turnedeler hmm. yaz yaz aylarında turneye çıkıyorlar ve dayı bakıyor çocuklara ama bilimle uğraşıyor bu dayı ve her böyle bu tip kitaplarda ya da filmlerde olduğu gibi aklı beş karış havada hmm. kendini kaptırıyor ve çocuklarla çok da ilgilenemiyor. Evet, Uğraşacak çok. Yani dayıların, amcaların, teyze ya da halaların genel karakteri budur bu tip durumlarda evet. yani. Evet. bu iki kardeş de günümüz çocukları. Yani sonuçta televizyon seviyorlar, bilgisayar oyunları seviyorlar, müzik dinlemeyi seviyorlar. Yani tatilde bol bol televizyon izliyorlar. <gülüyor> ee, ta ki o güne kadar o gün e, dışarıda işte çok e, şiddetli bir yağmur yağıyor. Zaten eski bir evde oturuyorlar eşyaların çoğu da eski ve da patlıyor yanarak ha, <gülüyor> kendini müştahak. imha ediyor. Ve, e, çocuklar tabi paniğe kapılıyorlar yağmur da yağıyor dışarıda çıkamıyorlar ne yapacağız derken Neyse yağmur diniyor. bunlar da heyecanla kendilerini dışarı atıyorlar yani sevinerek güneş çıkınca. Sonra işte gidiyorlar evin aşağısında böyle bir büyük de bir arazisi var bahçesi var yani ağaçlıklı keşfedilebilecek yerleri olan bir yer. Ve bahçede yani uzak evin uzak bir köşesinde bir yamacı aşarak iniyorlar. Bir biçimde bir şey buluyorlar. Ve buldukları şey o kadar ilgilerini çekiyor ki bütün her şeyi unutup onu o toprağın içinden çıkarmak üzere işte eve gidiyorlar malzeme taşıyorlar kazma kürek getiriyorlar büyükçe bir, şey bir şey herhalde ee, işte tam anlamıyorlar böyle bir hmm. çevrilebilir bir mekanizma gibi vana yani değil de işte açılabilir ha, bir şey, bir şey gibi bu denizaltıların kapılarında böyle gibi, bir evet. şey vardır ya ee, ve iş giderek büyüyor yani baya büyük bir kazıya girişiyorlar ee, kazıyorlar kazıyorlar en sonunda bakıyorlar ki aşağıya doğru gidiyor yani büyük bir şey var acaba hmm. e, Kanalizasyon şebekesinin eskiden kalma bir bölümü hani oraya mı giriliyor Hayır Bir vanadan diyorlar. bu kadar heyecanlanan çocuk da i̇şte, ne güzel. E, yani bana, sadece vana değil tabii o açılınca. Tabii ben de vana değil verince. Tabii yani şey koca bir <gülüyor> altta kütle var. E, kapalı bir şey. E, kazıyorlar kazıyorlar uğraşıyorlar yani baya uğraşıyorlar. Tabii dayı evde e, bir haber bütün bunlardan. E, toprakta çok yağmur yağdığı için rahat kazılıyor. Epey hızlı çalışıyorlar. Sonunda yani iyice böyle canlarının dişlerine takıp uğraşıyorlar. Sıkışmış e, mekanizmayı çözüyorlar ve tuhaf sesler eşliğinde açılıveriyor. Ve e, açılınca bekledikleri gibi bir şey olmadığını anlıyorlar. Aşağı bir merdiven iniyor ama nereye indiğini bilmiyorlar. E, girsek mi girmesek mi derken... Neyse yani şey e, bir, bir son hamle yapıp giriyorlar. Önce işte e, bu iki kardeşten erkek olanı büyük. Hı hı. E, ben, kız kardeşi Rachel e, giriyorlar içeri e, ve bir süre sonra işte kapılar açılıyor. Alarmlar, sesler ve bir radyasyon uyarısı biz bir şey birisi konuşuyor, irkiliyorlar ne olduğunu da tam anlayamıyorlar ama e, bir bant kaydı olduğu anlaşılıyor. Çok tuhaf bir mekana giriyorlar. Yani eşyalar var, bir mutfak var, işte koltuk, masa, bildiğin bir ev. E, yerin altında bir odacık oluşturulmuş. Odadan odaya geçilerek ilerleniyor. E, yani şey, nükleer saldırıya dayanıklı bir hmm. yapı kurulmuş orada. işte bir mutfak var, deposu var. E, alabildiğin ağzına kadar işte konserveler yiyecekler her türlü şey düşünülmüş depolanmış oraya e, müzik yani plaklar da var e, o tarihten bir şey yani. Evet e, her şey düşünülmüş ama çıt çıkmıyor hiçbir şey yok e, ve anlamıyorlar buranın ne olduğunu odadan odaya ilerlerken en son odaya varıyorlar iki tane böyle nasıl diyeyim sandık gibi bir şey cam ekanlı tam ne olduğunu anlamıyorlar işte neymiş bu falan derken çığlık atıyor çocuklardan biri çünkü camın altında bir yüz görüyor ve bir bakıyorlar diğerinde de bir yüz var iki tane çocuk ve baya böyle paniğe kapılıyorlar ölü mü bunlar tabut mu yani cam evet onu soracaktım evet. bu bir tabut gibi bir şey mi yani yoksa bir başka ee, ne bileyim paralel evrene bir pencere hayır bir biçimde bu mekaniz, buradaki mekanizmayı da çözüyorlar. O şeyler açılıyor ve içinden o çocuklar çıkıyor. Dondurulmuş çocuk. Aynen öyle. Bir deney sonucu. A e, dondurulmuşlar ve 1956 yılından bu yana e, yani yarım Ka kaç asır... Kaç yaşlarındalar? 10 falan mı? On. İşte Rachel ve ben kadar yine 12-14 yaşlarında. Ha. Bir kız bir oğlan. iki kardeş bunlar. E, ve onlar uyanıp... Bu iki kardeşi görünce ne yapıyorsunuz? Buraya nasıl girdiniz? Babam sizi görmesin, işte laboratuvarına girilmesin, hiç hoşlanmaz. Çabuk çıkın falan böyle bir... E alıyorum. Kızıyorlar. Bizim 2000'li yılların çocukları e durumu anlatmaya çalışıyor. Yani bir biçimde kavruyorlar hikayeyi. E bir deney olduğunu anlıyorlar. Sonra diğerleri işte bilgi paylaşıyorlar. Ama geçmişten gelenler, uyutulmuş çocuklar... 2000'li yıllarda olduklarını veya 50 küsür yıldır uyuduklarını ikna olmuyorlar. Yani ben de olsam çok <gülüyor> yani çünkü onlar az önce uyutulmuş, babaları kapatmış Hadi, kutuya e, bir, bir de deney. De, tekrar uyanacaklarını bir... biliyorlar. Ama e, ikna etmesi epey yani sürüyor. Hadi bir de bu kadar hızlı uyanıp da Tepki veriyor olmaları da zaten aslında çok aldatıcı bir şey onlar açısından. Evet yani ilk başta tabi şey ayakları böyle bir tutmuyor falan. Bu sefer babam bizi uzun tuttu galiba diyor. Çünkü <gülüyor> daha önce de dondurulmuşlar kısa süreli. Ee, ve ortaya çıkıyor ki bu çocuklar babaları bir bilim adamı. 1956 yılında çocuklarını donduruyor. Tekrar çöz, çözeceğini söyleyerek. Ve baba ortadan yok oluyor. Kim olduğunu şey kim olduğu bellidir tabi de. Ee, bulunamıyor yani o saatlerde. Baba Sonu kaybolmuş bakıyorum. zaten hmm. o yıllar yıllarda araştırıyorlar işte hikaye daha derinlere gidiyor. işte ortadan kaybolmuş çocuklarına ne yaptı? Öldürdü mü? bayağı polis Aa, soruşturması ha. oluyor. Ee, sonradan bu, bu Ben ve Rachel'ın yaşadığı evde yaşıyorlarmış zaten onlar. Hmm. Önce eve gelince bir şok oluyorlar aletlerde, mutfak aletleri değişmiş, değişik teknolojiler var. ya Zaten 2000'li yıllarda olma fikri onları yani her şeye şaşırtıyor. Evet. Onların o, yani iki kuşak arası, arada da birkaç kuşak var tabii kuşaklar çatışması. Evet iki dönemin farklı, iki dönemin çocukları. Evet yani mesela gelen çocuklar isimlerini de söyleyeyim. Poli kız, kız olanı, küçük kardeş, Freddy oğlan olanı. Ee, gerçekten Afacan 5'lerdeki e, işte reis ve gamze gibiler. Ama reis ve gamze dediğin <gülüyor> ya. Evet e, ama öyle çevirmişti. Evet işte. ya reis <gülüyor> ve gamze. <gülüyor> i̇şte hani gamze böyle ben de çocukken sinir olurdum Böyle küçük anne rolünde hepsinin yemeğini hazırlar, bulaşıkları yıkar falan <gülüyor> böyle öyle bir tipti evet. ya. Buradaki poli de öyle ve günümüzdeki Rachel e, baya feminist <gülüyor> ve e, sürekli işte e, onun bir işler yapmasından hoşlanmıyor. Yapamazsın o da yapacak. Onun <gülüyor> haberi öyle kadın hakları savunuculuğu yapıyor. E, çocuklar işte bir biçimde kaynaşıyorlar. Sonuçta e, uyanmış bulunuyorlar ve diğerlerin evini paylaşmaya başlıyorlar. O arada iki ailenin birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkıyor. E, ve işin içine Ruslar giriyor. Ooo... <gülüyor> Çer, Çernobil'de bir takım görüşmeler oluyor bu arada. Bizim. Çernobil'de. Evet bu, bu tarafta Londra'dakilerin... Radiyasyon var orada ya. İşte öyle oluyor. Bir şeyler ha. oluyor. Orada başka bir Yoğurt hikaye... <gülüyor> başka bir hikaye olup bitiyor. Ve tabii bu, burada bu çocukların 1956'dan geldiğini kimseye söyleyemiyorlar doğal olarak. Hmm. Başka bir e, hikaye uyduruluyor. Onlara işte hızlı bir 21. yüzyıl tarihi veriliyor. Ders veriyor iki çocuk. Baya eğlenceli evet şeyler ya. oluyor. Ve bizim içinde bulunduğumuz, bizim normal kabul ettiğimiz şeylerin ne kadar, ne kadar anormal, anormal olduğunu. olduğunu böyle bir an için görmemizi sağlıyor. Yani Polly ve Freddy'nin o şaşkınlıkları çok çarpıcı. Geçen gün birisi söyledi. Kim söyledi bir türlü hatırlayamıyorum ama şöyle bir şey söyledi. Çocuğuna işte 8 yaşında mı 9 yaşında mı ne çocuğu var. ...DVD'nin eskiden olmadığını anlatamamış. Yani çok saçma olur mu öyle şey filan diyormuş çocuğu yani. Nasıl yok yani filan diye. Yani kavrayamamış çocuk DVD'nin olmamasını yani. Dolayısıyla hani... Yani işte e, Poli ve Freddy gerçekten böyle dışarıdan birer göz olarak... ...içinde bulunduğumuz hayatı yani aslında sorgulattırıyor da bir yandan... Ee, bu arada tabi deneyin bir takım etkileri de e, ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kısımlarını anlatmayacağım. Yani hmm, on, onlar tamam. işte <gülüyor> ya anlatacak çok ayrıntı var. Çok keyifli ama e, hikayenin tadını da kaçırmak istemediğim için. Hani gerçekten güzel bir yaz tatili kitabı olabilir bu. Korkunç Gerçek. E, kitabın bir bölümünde çocuklar yer altındaki odadan plaklarını getiriyorlar ve hmm. Ee, o plaklarda çalan şarkılar işte çalıyorlar Hı -hı. dinliyorlar. Bazıları tabii günümüzdeki çocuklar da biliyor bunları. aa bunları mı dinliyordunuz? Dalga geçiyorlar bazen. Ee, çok ünlü bir şarkı, tam da o dönemin şarkısı kitapta adı geçiyordu. Ee, onu seçtim bugün dinlemek aa, için. Ah müzik arasına geldi. Evet. Ee, Bill Haley and the Comets söyleyecek. Hı -hı. Rock and Roll Corner. 1, 2, 3 o'clock 4 o'clock rock. 5, 6, 7 o'clock, eight o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around the clock tonight Put your bad bags on, join me on We'll have some fun when the clock strikes one We're gonna rock around 94.9 Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet geri geldik. Çok eğlenceli, çok heyecanlı ve e, ilginç bir kitap anlattın sen. Ben de e, öyle bir e, kitapla devam diziyle e, devam etmek istiyorum. Bu benim e, yine e, devamının gelmesini çok büyük bir heyecanla bekledim. Geçenler yine öyle bir kitap anlattım. E, bu da öyle. E, heyecanla beklediğim bir diziydi. E, nihayet kavuştum ikincisine şimdi e, onun da devamı var bu sefer de onu beklemeye başladım. E, Tudem yayınlarından e, çıktı Vondla e, adlı bir dizi bu. E, i̇lk kitabın adı Kahraman ikincisi arayış üçüncüyü bekliyorum. E, Tony Deterlitz tarafından e, yazılmış. E, bu ilk kitap kahramanı şey arayışı e, özür dilerim arayış ilk kitap. E, arayışı Gökben Kurt çevirmiş. Kahramanı da e, Niran Elçi e, Türkçe'ye çevirmiş. Wondla ne demek? E, söylemeyeceğim. E, <gülüyor> <gülüyor> onu e, kitabı okuyup öğrenmek gerekiyor. Yani böyle güzel, bir tatlı bir bağlantı e, noktası Wondla. E, kitap açısından, öneke açısından. Bana hep ülke adıymış gibi geliyor. Yok değil, daha e, farklı diyorum. Şimdi ben de bu son zamanlarda iyice... İşte fantastik bilim kurgu, distopya vesaire hani o türe çok ediyorum Sanıyorum hem Türkiye'nin yoz gündeminden hem de dünyada olup bitenlerden de biraz sıkıldım filan. E, bu kitap da o yüzden de çok iyi geldi bana. Çünkü hı hı. E, işte kahramanımız Eva, soyadı 9, Eva, Eva 9, <gülüyor> e, 12 yaşına kadar yer altında sığınak dedikleri bir ortamda. Bir robot tarafından büyütülüyor. Ha. Anne robot tarafından. Ee, ve e, hani ergenlik krizlerine de giriyor tabii. Hani ve sıkılıyor. Ve işte sürekli eğitim alıyor dış dünyada hayatta kalma eğitimi falan. Hı -hı. Hani böyle işte simülasyonlar e, açılıyor. İşte o yiyecek bulacak. Ateş yakacakken işte oturuyor. Tam ateşini yakacakken bir yılan gelip sokuyor. Ve o ölmeyiz. Bütün bu hisleri de yaşıyor gerçekten Hı. bu arada falan. hani bu eğitim bütün bunlara hani izci yetiştirir gibi düşünüyorum. Yani sürekli robot onu eğitiyor işte yemeğini ama yemek dediğim işte tabletler, besin çubukları vesaire gibi şeyler işte oyun odası, jimnastik odası sera hani bu tip şeyler de var yani taze gıdalarını da Hı -hı. oradan alıyor her şey düşünülmüş yani aşağıda evet evet yani bir laboratuvar gibi bir ortamda bir şekilde başka da hiçbir şey bilmiyor yani bir kez olsun burnunu dışarı çıkarmış değil böyle bir ortamda yaşıyor peki bir şey soracağım ee, sadece o mu var yoksa başka insanlar var sadece değil? o var ha yani gerçekten... sorduğu zaman da zaten bunu e, robota e, sen özelsin çünkü teksin diyor sürekli robot annesi ona hı hı. E, ve tabii bu çok zorlayıcı bir şey aslında yani hani başkasını tanımadığı için bir nebze kolay belki hani kendisinden başka kimseyi görmediği için belki hani makul karşılayabilir ama çok zor bir şey e, ve henüz dışarıya çıkma zamanı da gelmemiş. Eğitimleri bitmemiş. İşte belli belli bir zamanı var demek ki onun filan. Fakat bu arada bir gün e, hani bütün bu işte robot annesiyle çatışmalarına e, çatışmaların yoğunlaştığı bir zamanda e, bir baskın oluyor sığınağa. Gümbür gümbür kapılar kırılıyor. Yani silahlı bir saldırgandan bahsediyoruz. Hı hı. Ve e, robot anne hemen eşyalarını topluyor bunu. Bir şekilde bir kaçış. Yani bütün kaçış şeyleri de düşünülmüş aslında hı hı. yani her şey gönderiyor Eva 9 dışarıya. Ve Eva, Eva 9 birdenbire kendini dış dünyada buluyor. Yani dış bir, dış bir gezegende yani bir gezegenin yüzeyinde buluyor. Hı hı. Öyle söyleyeyim dış dünya dedim olmalı. Ee, ve e, aldığı eğitimlerin hepsi fos çıkıyor. Hı. Çünkü ona verilen eğitimlerde anlatılan dünya ile onun Çıktığı dünya arasında neredeyse hiçbir ilişki yok. Aa, yukarıda yani. kim bilir neler oldu. Tabii yani bir üzerinde taşıdığı bir teknoloji var sonuçta. İşte bir takım cihazları var vesaire var. Ve o cihazlar bilgi yüklü sorularına yanıt verebilen vesaire bilmem ne ama omnipod mesela işte. Ama e, mesela işte bir yaratıkla karşılaşıyor. Tar tarıyor yaratan Gör görüntüsünü alıyor. Hı hı. Nedir bu diye soruyor. Omnipod tarıyor tarıyor. Yani belki bir amip türü ama bu biraz büyük falan diyor yani hani. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra böyle bir ortamda ve e, o e, baskın yapan yaratık bunu kovalıyor da aynı zamanda. E, bir ağaca sığınıyor, Eva 9. Sonra fark ediyor ki ağaç yürüyor. Ent gibi. Mesela, evet. Ent gibi ve işte sonra e, kaçıyor, ediyor, mesela çok devasa yaratıklarla karşılaşıyor. Yani böyle nasıl söyleyeyim şeyler vardır ya su ayıları vardır ya. yani mikroskobik canlılar diyor tombul çok şirin evet. tipleri vardır falan ee, devasa boyutta olduğunu düşün. balina kadar olduğunu düşün. hava balinaları düşün yani da mesela gökyüzünden Oo. geçen balinalar düşün filan böyle bir e, ortamda e, rovender kitle karşılaşıyor ne güzelmiş adı evet. e, rovender kit e, bay ya da e, böyle kanguru gibi bacakları var böyle tersine eklemli falan. Cırcır cırcır gibi geliyor. <gülüyor> Direkt gönderme bence ya. Yani benim de ilk aklıma gelen cırcırdı yani. Bana ilk onu düşündürdü ve o da hani bir dil konuşuyor ve bizim Eva'nın bu dili anlaması da mümkün değil. Yani böyle hiç bir tırp tırp falan gibi sesler geliyor onun kulağı. Anlamıyor yani. E i̇şte tekrar bir kaçma oluyor. Bu arada tutsak düşüyorlar. Rövendur kitle birlikte tutsak düşüyorlar o yaratığa. E, birlikte kaçıyorlar. Kaçarken işte o su ayısının devasa boyuttaki olanıyla telepatik bir ilişki kuruyor. Onu da kaçmasını sağlıyor. O onları alıyor. Meğer o uçuyormuş. Yani zıplayabiliyormuş. Çok inanılmaz büyük mesafelerde falan filan gibi. E, ve olaylar gelişir noktasındayız yani. Oo çok güzelmiş. Ya inanılmaz şeyler oluyor. ve Ama e, Eva hani kendisinin dünyada olduğunu zannediyor bir de o saate kadar hep. O sığınak başka bir yere mi alınıp götürülmüş? Acaba. Acaba. Vonla nedir? Vonla <gülüyor> nedir? Sığınak dünyada mıydı? <gülüyor> yani o, bütün bir sürü bunlar? soru birikti. Tabii bir sürü soru birikti. Bir sürü de e, keyifli e, hikaye var. Yani hikaye içinde hikaye var. Ve farklı farklı e, türlerle karşılaşıyor. Ve bu türlerle anlaşması... Mesela bir cihaz var. E, Rowendricket veriyor ona. Yuvarlak bir cihaz. Bir yerine basıyorsun. Bir tane duman, bir bulut çıkıyor onun içinden. Onu so konuşup o cihaza sonra o şey soluduğun zaman ha. minik vericiler yerleşiyor içine ve onlar e, herkesle anlaşabilmeni sağlıyor. Her Aa, dili çeviriyor. Hızlıca güzel. anlaşabilir hale geliyorsun falan. Birbirinin değerini böyle anlamaya başlıyorlar mesela. Ama o, ondan kullanmayan e, bir kişi tabii ki hiçbir şey anlamıyor konuşulanlardan. Ama bu arada e, Eva'nın e, bulunduğu ortamdaki canlılarla çok yakından, hani böyle çok kolay derin bir ilişki kurabildiği hani Zihinsel, ha, duygusal, empati evet. vesaire bütün bunlar. Telekinezi. Ondan sonra, <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra bir takım e, olaylar gelişiyor. Şimdi anlatmamak için nasıl tutayım kendimi bilemiyorum. <gülüyor> Yayın bitince ee, sen bana gizlice anlatıyorsun. Evet, ya, kitabın <gülüyor> ikinci bölümü e, birinci e, bölümde edindiğimiz izlenimlerin e, bir kısmını yıkıyor. Bak şimdi Tabii. tam bizim bir, bir sonra... adapte oluyorduk. Ve bir kez daha yani ben bu kitapları bu yüzden çok seviyorum. Yani şimdi bu hani e, şu anlamda geliyor benim için e, Bond'la. Mesela e, yani bir sürü değişikliğin yaşandığı bir gezegenden bahsediyoruz. Hani burada da her şey aynı kalacakmış gibi. İlelevet var ol. Hani öyle bir kafa var Ama. ya hani bir yandan. Bir buna çok güzel bir e, karşılık bence. Hı -hı. Her şey değişecek. Evet. Ve her şeyin bir sonu var vesaire. Yani bu anlamda beni çok besliyor bu kitaplar. Ee, bir de e, son dönemler ne zaman e, böyle bir kitap okusam mutlaka bir diktatörle karşılaşıyorum. Ha hayret... Ne evet, tesadüf. <gülüyor> çok ilginç gerçekten. Yine e, ikinci bölümde e, bir diktatör karakter çıkıyor karşımıza. Ve yine e, bütün diktatörlerin ortak özelliklerini aynen e, gösteriyor ki çok hani biz de e, yabancısı değiliz aşinayız yani. Tabii. Ondan sonra bütün bunlar e, da bana çok çarpıcı geliyor her seferinde. E, o yüzden ayrıca keyif alıyorum. E, kitabı anlatmamak için kendimi ne kadar zor tuttuğumu e, bir kez daha söylemek <gülüyor> istiyorum. Neyse ki üçüncü Ama... kitap daha çıkmadı da sen de bir yerde duracaksın Evet artık. evet yani ben de bir yerde <gülüyor> duracağım. Zaten e, süremi de sanıyorum kullanmış oldum böylece. Evet çok merak ettirdin. Bu arada kitapta çok güzel resimler de var. E, Kitapların İçinli... resimleri de evet yani çok keyifli resimler, çok güzel resimler ve bu... E, yani bazen e, o resimlere bakmak daha e, büyük bir keyif veriyor Yani öyle de bir yanı var e, resimlerin. Evet. Zaten oldaki, tipleri, işte evet. bak mesela işte buradaki böyle, bu bir o su ayısı dediğim şey. Şimdi tabii radyo yayını bu ve ben sana resim gösterip hakkında konuşuyoruz. Olsun, merak <gülüyor> ettiriyoruz <gülüyor> daha iyi. E, çok güzel kitapları, kitabın adını bir daha söyleyeyim. Dizinin adı Wondla, e, Tudem yayınlarından çıktı. Tony Deterlitz tarafından yazılmış bir dizi bu. İlk kitap arayış, ikincisi kahraman, üçüncüsünü bekliyoruz. O halde bugün de e, veda etme vakti. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın ya da Tayganın deyişiyle. Hoşkalu. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye.